Yaratılış gayemiz Allah'a kulu ve bu kulluğumuzda ise Müslüman olarak yaşayıp, Müslüman olarak ölme, Allah'ın razı olduğu amelleri işleme gayreti. Bugünkü sohbetimizin mevzusu sadece tevhid ehlinin cennete gireceğini ve tevhid ehlinin olmayanı cennete giremeyeceği üzerine inşallah. Kardeşlerim Allah hepimize merhamet etsin idrakla başlayıp teslimiyetle devam eden bir kuluk malzemesinde Allah'ın vermiş olduğu Sübhan-ı Kuvveti Teala'nın bizleri fıtrat üzerine yarattığı şu hasletlerimizi tanımaz onları Allah'ın koymuş olduğu kurallara razı olduğu, kalanmadığı, kemana erdirdiği dinin esaslarına göre terbiyeyi almazsak neticede de cennete hak edemeyiz ve cennete giden bu nirli yolda da kesinlikle sağlam adımlarla gitmemiz varmamız da nedir? Mümkün değildir. Düşünün, sevgi meselesini ele alın. Demin ki Allah kardeşimizin terbiyesiz. okuduğu şiiri ele alırsanız Allah'a sevgisi muhabbet duyması Allah'ın razı olduğu insanların içinden seçtiği ve Hatem'in Enbiya dediği vesselam hakkındaki yazdığı sözlerine bakın bunların hepsi sevginin tesirinde kalarak onu anlatma onu dile getirme onu övmeyle alakalı yazılan nedir? sözlerdir. Yani bu her insanda sevdiğine dair sudur edecek neler bir şeylerdir her ne kadar idrak demişsek yani fıtrat üzerine doğan insanda Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi biz insana diyor iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? ilham ettik, öğrettik. Yani sevgi hasleti bizde var. Korku da var. Her ne kadar fıtri hasletlerimizi kullanma mecburiyetini olsak da tevhide gittiğimizde Allah Hazreti Celle'nin kitabına baktığımızda sen onların anaları babaları bile olsa onlara sevgi beslediğini göremezsin diyor. Kime? Ancak müşrik olan, kafir olanlara diyor. Yine sevgide bakıyorsun, onlar Allah'ı sever gibi birilerini severler. Asla eş koşmadan ne yapmazlar? İman etmezler. Neydi? Sevgide. Düşünün sizi diyor yerleriniz, evleriniz, işleriniz, ticaretiniz, kardeşleriniz, babalarınız, akrabalarınız Allah'a ve Resulüne gitmekten alıkoyuyorsa oturun bekleyin. Allah fasık olan bir kavme hidayet edici değildir diyor. Bakın bir dünya sevgisi, yurtların, eşin, yerin hesapsız cennete girecektir kardeşlerim çünkü Allah subhanahu ve teala ancak tevhid ehlinin cennete gireceğini kalbinde zerre kadar kibir dahi olanın cennete giremeyeceğini söylüyor kibir kelimesini söylediğinde hemen Allah kendilerinden razı olsun onların dinde öğrenmedeki hırslarını Allah bizlere de nasip etsin ey Allah'ın Resulü ben diyor elbisenin en güzelini giyerim kokunun en güzelini sürer ayakkabının en iyisini giyerim bu kibir mi diyor bu kibir mi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayır, hayır Allah gemildir, güzeldir güzeli sever diyor kuluna bir nimet verdi mi Onun üzerinde görmeyi ister kibir haktan geleni kabullenmemektir diyor. aynen iblisin takındığı tavra bakarsanız İblis Allah'a reddetmiyordu Allah'ı kabul eden Boyun eyen birisiydi Ama ne yaptı Adem'e haset etti Allah ona secde et dedi Allah'ı kabul etmeyle Emrini reddetme Arası farklı Rab olarak kabul eder bir kafirler Emirlerini kabul etmezler Dikkat edin bakın Rab ilah arasındaki fark bu Bilme ve birleme diyoruz ya bilmeyle birlemeyi birbirine karıştırarak bilmenin birleme manasında kullanılıyor. Ve ne yapıyor? Biz Rabbimizi biliyoruz. Zıttına hareket etmeyi isyan olarak ele almadıkları için sapıyor toplum. İblise secde et dediğinde Allah Azze ve Celle Adem'e değil de kendine secde etmesini isteseydi İblis huşuyla secde Ama Adem'e secde et deyince, Demek ki Allah Azze ve Celle bizi her halükarda, her şeyle ne yapabilir? imtihan edebilir. Kendi emriyle Adem'e melekleri ettirdi mi? Ettirdi. Bize de deseydi biz de ne yapardık? Etme mecburiyetindeydik. Ki biz diyor haktan geleni ne yapma? Kabullenme, büyüklenme. Ben benim sende sensin manasına geliyor ki işte bu da nedir? Kalbinde zerre kadar ima, kibir bulmam cennete ne yapmayacak? Giremeyecek diyor. Kardeşlerim kim tevhidi gerçekleştirirse hesapsız cennete girecektir sözüyle azap olunmaksızın cennete girecekler kastedilmiştir. Bu sözü güzel yakalayalım. Çünkü hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim diyor vefat eder cenazesini 100 tane tevhid ehli kılarsa ne olur Allah onu hesaba çekmekten hayal eder diyor bir müslüman ölür 40 tane tevhid ehli cenaze namazını kılar da ona dua eder şehadet ederse Allah onu hesaba çekmekten ne yapar hayal eder önce bu sözü güzel bir yakalayalım ancak tevhid ehli cennete girer sözünün kastı tevhid ehlinin hesapsız cennete gireceğidir. Allah bizi onlardan kılsın. Kardeşlerim, bunun gerçekleştirilebilmesi için ihlaslı olmaya ve kişinin günah, şirk gibi yasaklardan arınmış olmasına bağlıdır. Rabbim subhanu kuvveti ala, bakın ne diyor. Şüphesiz İbrahim Allah'a boyun eğen ve O'na yönelen bir önder Asla müşriklerden değildir. Kardeşlerim İbrahim İslam'ın tevhidin gerçekleşmiş olması için gerekli olan bu vasıflarla vasıflandırılmıştır. Ümmet için tevhidin pratik hayatta gerçekleşmesi oldukça önemlidir. Çünkü kendilerini ihlaslı olarak Allah'a adamış olanlar ve Allah Azze ve Celle kendisine seçtiği seçkin kullar için böyle bir durum söz konusu olmasa bile Allah'ın için bu gereklidir. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala Yusuf 24'te ne diyor? An görsün ki kadın Yusuf'a karşı istekliydi. Rabbim'den bir işaret görmeseydi Yusuf onu isteyecekti. İşte ondan kötülüğü ve fenalığı böylece engelledik. Doğrusu o bizim çok samimi kullarımızdandı. Bakın kardeşlerim, samimi kullarımızdan ifadesiyle belirtilen bu kimselerin sayıları bu ümmetin ilk dönemlerinde oldukça çoktu. Son zamanlarda sayıları oldukça azaldı. Bunlar Allah katında yüce bir yere sahiptirler. Aynen Allah Azze ve Celle'nin İbrahim hakkında dediği gibi güneşi doğarken işte bu benim Rabbim'dir dedi. Bu daha büyük dedi. Güneş batınca ey kavmin doğrusu ben ortak koştuklarınızdan uzağım. Şüphesiz ben doğruya yönelerek yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben putlara tapanlardan değilim dedi. Kardeşlerim bu ayetin açıklaması şöyledir. Dinimde ihlaslı ve samimi oldum. İbadetimi de sadece gökleri ve yeri yaratan Allah için yaptım. Şirkten ve şirk şüphesi olan her şeyden arınmış olarak Allah'a yöneldim ve tevhide bağlı kaldım. İşte bunun içindir ki İbrahim Aleyhisselam ben müşriklerden değilim demiştir. Bu ayetin benzerlerini Kur'an'da çok bulursunuz şimdi madem tevhid ehli hesapsız cennete girecek öyleyse hem Yusuf'un hayatını bir ele alalım hem de İbrahim Aleyhisselam'ı düşünün şimdi kardeşlerim Yusuf Aleyhisselam kimin oğlu? Yakub'un oğlu Yakub Aleyhisselam'ın diğer aynı anadan olmayan çocukları da var mı? Yakup aleyhisselam her ne kadar çocuklarını aynı sevse de diğer kardeşlerin çokluğu, Yusuf'un tek olmuşu onun kıskanmaya, onu çekememeye kadar onları itti mi? İtti. Yani hayatına ele alıyoruz şimdi. Genç yaşta, hani deseniz ki bir peygamberin çocuğu ve bir peygamberden terbiye aldı da bu yüzden bunlara meyletmedi, doğru kaldı deseniz. Halbuki çocuk yaşta Kendi kardeşleri canına kast ediyor Götürüyorlar ölsünce Bir kuyu atıyorlar Gelen kervan hayvanlarına su çekmek Veya kendi ihtiyaçlarını görmek için Kuyudan su atarken Bakıyorlar bir çocuk Onu alıyorlar Bir kuyuya bir çocuk düşse O çocuk kimindir? O yönen insanıdır Götürüp de o yere insanlara bunu Ya bir çocuk bulduk Bu kimin demeleri gerekmez mi gerekir. Buna rağmen bakın toplum da bozulmuş. Götürüyorlar o çocuğu ta Mısır Diyarına kadar orada ne yapıyorlar? Satıyorlar. Ve Yusuf Aleyhisselam birçok yerlerde böyle ne yapıyor? Geziyor. Düşünün şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın çocukluğundan tutun ta yetişkin delikanlılığına kadar ömrü hep kölelikte geçiyor mu? Bir kere sırf 7 senesi gelen elçi yanına geldiğinde Rabbuna dönerek ne diyor Ya Rabbi benim dışarı çıkmaklığımla içeri kalmaklığım arasında tercihinde içeride kalmam dışarı çıkmandan daha hayırlıysa beni içeride bırak emi diye dua eden kim Yusuf Aleyhisselam bir yedi sene daha kalıyor mu zindanda düşünün yani bir yedi sene daha ekleyin on üç yaşındaysa yirmi yirmi ise yirmi yedi 37 otuz yedi düşünün yani yedi sene az değildir düşünün Yusuf Selam gibi birisi kendisine kadın meyn ettiği halde ayet-i kerimede ne diyor dikkat ettiniz mi kadın Yusuf'a karşı istekliydi Rabbimden bir işaret görmeseydi Yusuf da onu isteyecekti yani İdrakla başlayıp teslimiyetle biten bir kulluk görürca biz. İdrakta yani her erkek kadına karşı istek duyar mı? Her kadın da erkeğe karşı istek duyar. Senin bu istekleri kör etmeni veya yok etmen nedir mümkün değil bu sende var. Ama Allah kitabında azze ve celle mümin erkeklere şöyle gözlerini haramdan sakınsın diyor mu? Mümin kadınlara söyle gözlerini haramdan sakındırsın diyor mu? Bakın bu emirleri yerine getiren Allah'ın koruması altına gelir. Muhakkak seni bir şekilde ifsad etmeye çalışsalar da Allah senin dinini ne yapar? Korur. Tutar. Sana bir sabır. Dinde ihlas, sebat verir. Ki aynen Yusuf'a verilen de buydu ihlas ve samimiyetinin gereği. Allah hepimize böyle samimiyetler versin. Bakın Düşünün yıllar sonra görülen bir rüya, bir rüyanın teviliyle yine beraata kavuştu mu? Kavuştu. Ve bu sefer onun o şekildeki eminliği ta saraydaki bugünkü Maliye Bakanlığı tipinde diyeyim. Ta hazinenin sahiplerine anahtarına kadar gitti mi? Gitti. Ve daha sonra Musa'nın kalminin ilk işaretleri oradan ne yapıldı? Atıldı o Firavun'un zulmünden çıkar, kaçanlar hep Yusuf Aleyhisselam'ın işlediği insanlardır. Ta tohumu oradan atılmıştır. İbrahim Aleyhisselam'a gelin. İbrahim Aleyhisselam'ın ortamı çok daha farklı. Yani Yusuf Aleyhisselam'ınki kölelikte İbrahim Aleyhisselam'ınki ise çok farklı bir ortamda geçiyor. Düşünün şimdi Yusuf Aleyhisselam'ı geçmeden Allah diyor kıyamette bir kulu hesaba çeker, diyor. Ey kulum, sana şu kadar ömür verdim, ne yaptın? O der ki, diyor, Ya Rabbi, beni köle olarak halk ettin, ömrüm boyunca efendilerime hizmet etmekten, sana gereği gibi kulluk edemedim, der, diyor. Allah Azze ve Celle, Yusuf'u, köleliğinin en şiddetli halinde getirir, diyor. Sorar, diyor, onun kimi zordu, seninki mi? O yutkunarak der ki Yusuf'un ki daha zor. Yusuf o halinde bana bile asla bana isyan etmedi der diyor. Bakın bu da aynı zamanda bize bu yönlü örnektir. Yani Kur'an'daki kıssaları yakaladığımızda kafasına göre yoran insanların ki yora yora kafa kalmamış adamlarda rivayetlere gitse, bunları öğrense, hıfsetse, anlatsa hiç olmazsa hiçbir müşkilata ne yapmayacak düşmediği gibi meseleyi de almayacak Allah bizlere merhamet etsin demek ki Yusuf'un kıssasında alacağımız çok şeyler var tevhid ehli olduğu zaman şirk ehli seni bir şeye sevk etmeye çalışsa en güzel veya kendi meziyetlerini gündeme koysa bile demek ki tevhid ehli ona iltifat bile ne yapmıyor etmeyecek gücü Allah ona nasip ediyor Allah bize de nasip etsin İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına bakacak olursak kardeşlerim ki bu sefer çok daha farklı. Çok daha farklı. Babası put yapan birisi. Kendi elleriyle yaptıklarını tapan birisi. Ve insanlara tapması için veren birisi. Yani iblis ağını ne yapmış? <gülüyor> Muhammed Aleyhisselam'ın kıssasını anlattığımızdan hatırlarsanız o kavmi eğiten Sameni ihlaslı insanlar genç yaşlarda vefat edince o topluma iblis ne yapıyor? İlham ediyor. Siz haftalık sohbetler yaptığınız yerlere onların resmini yapın asın. Böylelikle dini çok daha rahat anlarsınız ve kalbiniz Allah'a daha çok muhabbet eder. Diyorum. Aradan zaman geçiyor. Siz diyor bu resimleri evlerde İşte Evlerde de Allah'a daha rahat hatırlarsınız. Ondan sonra siz bunun heykellerini yaptınız. Ondan sonraki nesile ne diyor? Sizin atalarınız biliyor musunuz? Bunlara yüzüşün hürmetine Allah'tan bir şey isterdi diyerek ta ne kadar sonra nesle ne yapıyor? İfsane diyor. Bakın ondan sonra öyle bir hale geliyor ki İmam de en yakın bulursunuz. Sahabeler diyor ki biz bir yere konduğumuzda cehalette devenin iki ayaklarını açardık veya koyunun kumları şöyle bir biriktirirdik üzerine sütünü sağardık o orada şekil verirdik oradan ayrılana kadar biz ona tapardık giderken onu bozar giderdik diyor düşünün yani o kadar artık günlük olaylar haline gelmiş foto tapıcılık yani Allah'a eş koşma o kadar normal bir hale gelmiş ki insanların adeta yapmış olduğu birer günlük işlerden olmuş. Çünkü sohbetimizin de başında dikkat ederseniz başladığımız ayeti kerime neydi? Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Kardeşlerim bizim yaratılış gayemiz kulluktur. Eğer idrak edeceğimiz meseleleri bırakıp teslim olacağımız yere kadar taşırsak yani akıl dediğimiz melekeyi gelen vahye teslim etmemiz gerekirken istenen bir şeyi vahye göre değil de akla göre hareket edersek akıl bizi bin bir deriye götürür. Niye götürdüğünü, nasıl götürdüğünü sorgulayacak megalimiz bile kalmaz. Tevhid ehli derken, tevhid ehli naslara sıvı sıkı sarılandır. Bakın şimdi nasıl sarıldığına bir bakalım. <gülüyor> İbrahim Aleyhisselam'ın idrak ve teslimiyetini göz önüne getirirsek düşünün deminki okumuş olduğumuz Enam suresindeki ayette İbrahim Aleyhisselam gece karanlık bastığında bir yıldız görüyor. ne yapıyor? çünkü babasından hep bir put görmüş, put yapan dirisi yıldızı görünce ne diyor? işte karanlığı ışıtan niye aradı? bir ışık var. Bir ortalığı aydınlatan küçücük de olsa bir ışık var. Ona ne yaptı? İşte Galehazerabbi diyor. Bu benim Rabbim diyor. Daha sonra hayran hayran buna seyrederken ay çıkıyor güzelliğiyle. Yıldız sönük kalır mı dolunayda? Kalır. Hemen diyor ki işte bu benim Rabbim diyor. Arkasından hayran hayranını seyrederken güneş doğuyor. Bütün karanlık gidiyor, güneş her şeyi ihate ediyor ve her taraf gündüz oluyor. Ne yapıyor? İşte bu benim Rabbim diyor Ve hemen akabinde o da bakınca ben doğup batanlara ne yapmam, sevmem. Ha, ne demek istedi burada kardeşlerim? Ne demek istedi? Hamarım? Allah'ın vermiş olduğu bu idrak yani aklın. Allah'ın vermiş olduğu bu gözün kendisini tanımada artık yeterli olmadığını kanaatına ne yaptı? Vardı. Muhakkak ki Rabbim bana kendini tanıtacak. Yani tevhid ehli olabilmek için aklına ihtiyacım var ama de tevhidi gerçekleştirmen nedir? Mümkün değil. İşte biz Rabb'ı kabule iman birlemeye ise tevhid diyoruz tevhidin gündeme gelebilmesi için peygamberlere ihtiyacımız var bizim. Ve din meselesinde dinde tek söz sahibi Allah'ın razı olduğu Resullerdir kardeşlerim. İşte onun için İbrahim da sizin için en güzel örnekler vardır derken İbrahim'in babası put yapan, puta tapan, insanları ona çağıran insan olmasına rağmen bakın İbrahim Muhakkak ki Rabbim bana kendisini tanıtacak. Ben puta tapanlardan değilim. Ben asla müşriklerden neyim? Değilim diyor. Bakın bugün günümüzde yıldız'a, aya, güneş'e Rabbim diyen birisinin dün de söylenecek kelimesi nedir karşılığı kafir olur değil mi? Ama buna rağmen İbrahim'e Allah kafir deniyor. Neden? Çünkü bilmiyor. Kavlu bela dediğimiz o birinci misakta Rabbinin bir ikrarı var, kabul var ama Rabbimiz kendisini tanıtmış mı? Tanıtmamış. Biz hiçbir kavme Resul göndermeden, uyarıcı göndermeden azap edicimiz değiliz diyor. Bakın kardeşlerim şimdi İbrahim'in gelen vahye teslimiyetine bakın. Mut kavmine giden elçiler kendisine uğradığında İbrahim Aleyhisselam yüzü geçkin birisiydi değil mi? Ve çocuğu olmayan birisi. O ana kadar. Melekler kendisine çocuğu müjdeleyince sağ anneniz benim gibi bir koca karıdan ve şunun gibi uyuşuk bir ihtiyardan diyerek yani burada yerme babından değil nasıl diyor çocuk olur? Allah isterse olur mu? Oldu mu? Düşünün kardeşlerim bugün bir çocuğu adamın 10 sene olmuyor 15 sene olmuyor kafayı yiyen insanları tanıyorum ben. Ot gibi yaşayan insanları tanıyorum ben. Sanki çocuğu olmamanın onda bir eksiklik olduğu, çocuğu olmazsa sanki toplumda bir yer edinmez manasında karısına da kocasına da bakın bir lal olarak yaşamaları var. Bu isyan değil mi? İbrahim'de en ufak bir isyan var mı? Tevhid ehli derken Allah insanı her meselede imtihan eder. Sadece bir çocukta değil, çocuk vererek de imtihan eder. Kadınsızlıktan değil, kadın vererek de imtihan eder. Parasızlıktan değil, para vererek de imtihan eder. Akılsızlıktan değil, akıl vererek de imtihan eder. hastalıktan değil, sıhhat vererek de Allah imtihan eder. Her halükarda bizi ne yapar? İmtihan eder. Allah taşıyamayacağımız yükü bizlere vermesin. Bakın kardeşlerim, o yaşından sonra verdiği çocuğu Allah'a kurban etmesini istiyor mu? İstiyor mu? İstiyor. Peki İbrahim Aleyhisselam'da en ufak bir isyan, en ufak bir tereddüt var mı? Allah aşkına soruyorum. Şimdi baba olanlara soruyorum. Alın çocuğunuzu, buluğa ermiş, aklı başında güzelce giydirin elbiselerini tertemiz giydirin kokuları sürdürün elinize de bıçağı alın yatırın gel oğlum seni kurban edeceğim yapabilir misiniz? karınız izin verir mi? ya o çocuk? herkese ayrı ayrı bakın bir düşünün bugün haçtaki o cemrelerin şeytan taşlama dedikleri yer var ya cemredir o küçük cemre orta cemre büyük cemre oradaki taş atma yerlerinin ne olduğunu biliyor musunuz o minanın kurban kesme yerinin ne manaya geldiğini biliyor musunuz işte iblis İbrahim'e hanımına ve çocuğa burada musallat oldu küçük dediği yerde çocuğa orta dediğinde anasına Mühit dediği yerde ise İbrahim Aleyhisselam'a musallat oldu. Bakın İsmail iblisi kovdu mu? Annesi o da kovdu mu? İbrahim o da kovdu mu? Peki daha duygusunu bile yaşayamayan bizler, görüyor musunuz bir tevhid ehli Allah'tan gelene şeksiz şüphesiz boyun eğendir. İhlasla kabul edip hayatına geçirendir. İşte tevhid ehli derken önce bunu yakalamamız gerekiyor. Yani imanı anlatırken ne demiştik? Kalp tasdik edecek, dil, ikrar edecek, azalar gösterecek. Kardeşlerim bunlar bizim organlarımız. Allah'ın vermiş olduğu organlarımız bizim bunların. Kalbi meseleleri tekrar döndüğümüzde, tevhid vazında ele aldığımızda kalbin tasdiki Allah ne dedi? Ey İbrahim git oğlunu kurban et. İbrahim bu emri aldığında kalbi bunu dedi mi? Bitti. Veliyle de iblisi kovarken ikrarı da gündemde mi? Bıçağı da oğlunun boğazına dayadı mı? Bunu da yaptı. Ve oğlu da hanımı da imtihanı ne yaptı? Kazandı. Allah bizi o milletten kılsın kardeşlerim onun gibi ihlaslı halif dinden eylesin şirkin her türünden bizleri uzak kalsın. ha diyelim ki o Allah'ın Resuluydu peygamberiydi gelin bir de onun yaşadığı zamana gidelim hani şu toplumda derler ya her şey battı artık bunlar adam olmaz iflah olmaz canım herkes şöyle yaşıyor böyle yaşıyor Allah aşkına İbrahim'in kıssasını şöyle bir okuyalım Kur'an'da. O tek başına bir ümmetti. O tek başına bir minnetti diye gelmiyor mu? Veyahut vallahi Sara yeryüzünde senden benden başka iman eden kimsenin varlığını bilmiyorum demedi mi? Yani yeryüzünde yaşarken bile tek tevhid ehli. Böyle bir ortamda yani şirkin, küfrün azgınlığın had safhasında olduğu bir yerde Demir ve nehirlere bu kadar sıkıca sarılmak zor değil mi? Buna rağmen İbrahim etkilendi mi? Ne yaptı? Putları kabul etmediği gibi gidip de puthaneye putları kırdı mı? Ha? Kırdı. kırdı mı kaçtı mı kaçsa nereye kaçacak ki yeryüzü etkiler? Nereye giderse gitsin İbrahim kırdı denecek birisi. Çünkü ishar etmiş dinini ve İbrahim'i yakaladıklarında İbrahim Aleyhisselam bana niye soruyorsunuz? Ona sorun sana diyor. Bunu neden sordu? Bakın burada da şuna dikkat etmek gerekiyor. Allah Azze ve Celle kitabında o müştikler pisliktir o kadar deyince pislik temizi düşünebilir mi? Düşünemez. Onların gözleri kapalı. Kulakları kapalı. Önleri kapalı set var diyor yani hakkı göremez hakkı işitemez hakkı gidemez önünde setler var neden Allah'ın verdiği nimetleri yemiş içmiş tüketmiş ama Allah'a göre karşı görevini hakkıyla ne yapamış yapamamış o duymayan işitmeyen kendisini dahi korumaktan aciz kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmışlar ve İbrahim onları kırınca ne yaptılar ceza vermeye çalıştılar bakın şimdi bir imtihan daha İbrahim'i ateşe atacaklar İbrahim'i ateşe atacaklarında korkmuyor musun diye bir soru soruyorlar okudunuz mu ayetten şimdi günah işleyen mi korkar işlemeyen hangisi günah işleyen insan her şeyden korkar yani korkması gereken yerden korkmayınca her şeyden korkmaya başlıyor. Bir olandan korkmayınca, bunu beceremeyince, birinin dışında her şeyden korkuyor. Anlatabildim mi? Yani bir olan ilah bilenmeyince ilah binleşiyor. Belki daha fazlalaşıyor. Herkes neyden korkuyorsa onunla insanı korkutur. İbrahim'i de gelip korkutuyorlar. İbrahim ne diyor? Siz diyor bunları, yani kırmış olduğu ilahları gösteriyor. Bunları Allah'a eş koşmaktan korkmuyorsunuz da. Ben sizin eş koştuklarınızdan mı korkacağım diyor. Yine ölüm anında dahi davet var mı? Var. Bu onlar iyice kızdırıyor mu? Bu sefer ateşi gösteriyorlar. Bundan korkmuyor musun? Bakın verdiği cevaba bakın ayet-i kerimede. Cehennem ateşi mi hayırlı yoksa bu mu? Seçin diyor. Hangisi hayırlı? Herhalde dünya ateşi. Dünya ateşine girme geçicidir ama ahirette o ateş nedir? Kafirler, müşrikler için ebedidir. Ve bu sözü söyleyince İbrahim'i atmaya karar veriyorlar. Bakın bu anda Allah bana vekil diyor. Sen hiç davetini yapmadan Allah bana vekil desen bu söz yerini bulmaz. Ama atılacak andaki tevekkülü görüyor musunuz? Korku yine Allah'a sığınmayı gündeme getiriyor. Şimdi gerçekten korku gündeme gelmeyince oradaki putuna sığındığı gibi buradaki yaşayan ve ölen bir putuna da sığınabilir. Veyahut insanları düşünün Allah'ı gereği gibi unulayamayınca, Allah'a gereği gibi istediği izzetle ve şerefi veremeyince, bu sefer kendisinde de izzetle ve şeref kalmıyor. Ya bir nazar boncuğuna sığınıyor, ya bir muskaya sığınıyor, ya bir maşallah'a sığınıyor, ya da eline yazdığı bir şeylere, ya da boynuna astığı bir şeye. Ama hakikaten Allah'ın korumasına ne atmıyor? Sığınamıyor peki İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken boyuna bir cevşen taktığını okudunuz mu siz? veya bir muska veya bir maşallaha bir şeyleri var mıydı da ateş onu korudu? ne dedi? kalbi ve diliyle birleşerek Allah bana yeter dedi o ne güzel vekildir dedi ve o ateş yakması gerekirken İbrahim ne yapmadı? yakmadı. İşte tevhid ehlinin hesapsız cennete girmesi böyle. Teslim olan insan. Senin bu teslimiyetin akabinde akıbetin bir ateş olabilir. hapsanede kalmak olabilir. Bir köle de olabilir. Ama Allah'ın razı olup senin o yaşantından razı köle olarak kalketmiştir. etmiştir. Senin imtihanın budur. O küftün, şirkin pisliğin içinde yaratmıştır, senin imtihanın budur. Senin bunu seçme hakkın yok. Senin seçme hakkına sahip olduğun indirilen emir ve nehirlerdir. Tutup tutmaman, yapıp yapmamak, teslim olup olmaman. İşte senin bu teslimiyetin, senin kulluğunun neyle devam edeceğini ve akıbetinin ne olacağını gösteriyor. Allah bizi haniflerden eylesin. Dostlarımızı da hanif dostlardan eylesin kardeşlerim. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın bu teslimiyeti günahlardan rahat durmasındandır. Yoksa Allah herkesi imtihan eder. İbrahim'i imtihan ederken ona iltimas geçmiş değildir. Bunu anladınız mı? Sen bile ey Resulüm diyor sen bile. Şirk koşsan senin bütün amellerin boşa gider diyor mu? Bu bitmiştir. Ama dikkat edin Allah'ın bize merhametidir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın iman et isterken bizden onların iman ettiği gibi diyor. Bakın burada peygamberleri demiyor. Onların iman ettiği gibi iman etmezseniz derken kimi kastediyor? Sahabeleri kastediyor. Çünkü sahabenin mozainine bakarsanız herkesinden var. Yani kendi cinsinden, kendi karakterinden, kendi ortamından Yerini muhakkak bulursun sana. İşte kaçacak noktam burada olmuyor. Ama peygamberlerin iman ettiği gibi iman edin deseydi hepimiz kaçacak bir maziret bulurduk değil mi? Herkes kendi nersinde. Hangimizin imanı İbrahim gibi? Hangimizin imanı Adem gibi? Hangimizin sabrı muh gibi diyebilirdik? Ama onların imanı değildir. Sahabenin mozayiğine bakın kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu, yaşlısı, kimse kendine göre bir muhakkak bulur. Tabi ararsa. Muhakkak bir bulur. Ve kaçacak yerin olmadığını anlar. Onun için tevhid ehli derken İbrahim'in bu kıssasını güzel yakalamak gerekir. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın birçok çok bunun gibi imtihanı var. Düşünün mesela Bakara suresine gidiyorsunuz şu ölmüşlere nasıl belirteceğim diyor hepimiz merak etmez miyiz bunu böyle birisi bir soru sorsa belki hadi böyle soru sorulur mu diye azarlama yoluna gideriz halbuki İbrahim Aleyhisselam bunu sormuş mu sormuş Allah'a hamdolsun ki sormuş akabinde bakın bizim aklımıza gelecek şeyi Allah soruyor İnanmıyor musun demek ki soru tipinde de iki yol var biri öğrenme kastıyla biri de ifsad etme kastıyla buradaki İbrahim Aleyhisselam'ın sorusuna böyle cevap veren Allah Yasin suresinde şu toz toprak olmuş çürümüş olan cesetleri kim diriltecek sorusuna verdiği cevap mı seni yoktan var eden öldükten sonra toz toprak olduktan sonra diriltmeye kadir değil mi diyerek sorana cevaplattırıyor değil mi cevap yine evet çıkıyor soru tipleri farklı bakın bunu da güzel yakalayın İbrahim gibi sorana böyle cevap öbür tip sorana da öyle cevap verme mecburiyetindesin yoksa İbrahim Aleyhisselam'ın sorduğu tipte sormayan birisine böyle cevap verirsen zaten adam vahyi kabul etmiyor yani sorun fıkrattansa cevap da fıtri sorun tevhiddense cevap hüküketi kamesidir ve kedikamesinden sonra adamın attığı her adımda başına bir şey ne yapar? Gelir. Bunu da güzel yakalayın. İbrahim Aleyhisselam bu soruyu sorduğunda Allah Azze ve Celle evet ben diriltirim mi diyor? Sen arkadaşlar, ne diyor? Dört tane hayvan almasını, kendisine alıştırmasını ve bunların her şeylerini parça parça edip dağın yeri her tarafına atmasını istiyor mu? İstiyor. Bakın şimdi olayı yaşadığımızı düşünelim. Kendimizi orada tefekkür edelim. İbrahim çıkıyor bir tarafa Allah'ın emriyle o parçaladıklarını kendine çağırıyor. Düşünün havada kanın damarlan birleştiğini, tüyün birleştiğini, gözün kafayla, burunla, horozun idikle böyle birleştiğini düşünün. Adam çıldırır ya. İbrahim'in inandığın sözünü şimdi yakalayabiliyor musunuz? ve Allah Azze ve Celle'nin Halil'im dostum dediğini bunlar basit mesele değil İbrahim Rabbine sıkkı ile bağlıydı gördüğü yaşadığı şeyleri aynen ne yaptı teslim oldu inandı ve onun için Halil'im dedi ama düşünün ayın yarılmasını isteyen insanlara Enes naklediyor Ebn-i Mesud naklediyor Allah onlardan razı olsun Allah Resulü diyor parmağını aleyhissalatü vesselam şöyle etti. Ay diyor dağın bir tarafına, öbürü de bir tarafına düştüğünde. Müşrikler ne dedi? Muhammed bizi böyle dedi. Sadeler anlatırken bile ne kadar böyle saf, temiz hiç harikulade bir olay gibi anlatıyorlar biliyor musunuz? Okuyun rivayetleri. Hiç şey yok, şüphe yok. Aynen görmüşler ve Allah Resulü'nü parmağın işaret etti. Ay bir tarafa bir taraf düştü diyor. Hiç müşkünatlar yok. Teslim olmuş insanlar. Ama bakın, halklarında hastalık olan, şirki, küfrü içmiş olan birisi Allah'ın Resulü ve Vesselam'ın Rabbimiz tarafından kendisine verilen bir mucizeyi dahi nasıl değerlendiriyorlar? Nasıl? O bizi büyüledi. İşte kardeşlerim, tevhid ehliyle tevhid ehli olmayanın arasındaki fark bu burayı yakaladınız mı anlatmak istediğimi yani başı idrak ve sonu teslimiyetle biten dedik ya müşrik ve taklit ehli olan insanlar hep idrakla giderler bunu anladınız mı yani akıl tamam güzel bir şeydir aklı olmayan mükellef olamaz ama aklım görevi vahiy tanıştığında biter. Vahiy tanıştığında bitmeyip de hala devam ediyorsa tabii ki büyücü diyecek. Neden? Çünkü inandığı bu, değer verdiği bu, ölçüsü bu. Bundan ölçecek, bundan tartacak, bundan biçecek. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi nasıl da ölçtü biçti diyor. Kahrolasızı diyor. Nasıl da ölçtü biçti diyor. La kahretsin diyor. Onun perçeminden diyor. Okudunuz değil mi ayetleri? Neyinle ölçtü? Aklıyla ölçtü. Halbuki sen din nedir? İman nedir? Kitap nedir? Bilmezdim. Biz sana öğrettik. Sen de öğrendin diyor. Demek ki aklın vahin yanında zerre kadar değeri yok. Bir gram değeri yok. Bir gram değeri yok. Ve aklı vahye tabi kılmayanda da değer yok. Allah onun için pislik o kadar diyor. Yani müşrikler pisliktir o kadar dediği budur. Allah subhanahu ve teala aklını vahye tabi kılanlardan eylesin. İşte İbrahim aleyhisselamın bakın fıtri olarak olsun, peygamberliğinden olsun vermiş olduğu imtihanda aklını zerre kadar devreye ne atmıyor? Sokmuyor. Bugün düşünün kardeşlerim Allah'a hamdolsun ki bu kıssalar Kur'an'da geçiyor. Allah'a hamdolsun ki Kur'an'da geçen kıssalar. Allah muhafaza bir de hadise gelseydi düşünün artık tartışmaların sonuna. İbrahim Aleyhisselam'ı tutun bir baba olarak ele alın. Bir akıl, bir çocuğunu kesmeye onu kurbanlığa getirmeye seni iter mi? Demek ki İslam dini akıl dini değil. Nas dini. Demek ki İslam dini his dini değil. Vahiy dini teslimiyet dini. Allah bizi teslim olanlardan eylesin. Demek ki kardeşlerim bizim din bakımından muhsin insanlar olmamız gerekiyor. Yani teslim olan insanlar olmamız gerekiyor. Bakın Nisa 125'te diyor ki Rabbimiz Dün bakımından kim muhsin olarak kendisini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in dinine uyandan daha iyi olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmişti. Yine Leppman 22'de iyilik yaparak kendisini Allah'a teslim eden kimse şüphesiz en sağlam kulpa sarılmış olur, işlerin sonucu Allah'a aittir diyor. İbni Kesir diyor ki Allah kendisine ihlaslı olarak amelde bulunan emirlerine bulunayan dinine uyanlardan haber veriyor ve onlara muhsin olarak söz ediyor muhsin sözüyle amellerinde en bulunanlara uyup yasakladıkları şeyleri terk ederek ona yönelenleri anlatıyor Allah bizi muhsinlerden kılsın kardeşlerim demek ki muhsin sıfatı neyle elde ediliyormuş kayıtsız şahsız emredilene uyma, ne yedilenin sorgusu sualsiz kabul etme. Yani bu e, dil ve ağzı demiyorum bakın dikkat edin tevhid dedi mi kalptir gündemde. Şeksiz şüphesiz kabul. Şeksiz şüphesiz itirazsız kabul. Haram haram bitti. Helal helal. Şu şu. Şeksiz ve şüphesiz kalpte tasdik varsa hesapsız cennet var. Aynen İmam Müştü'nün nahlettiği bir rivayeti ele alacak olursak bir gün Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz seferden geliyor. Seferden geldiğinde Medine'nin tarlalarına kadar geldiğinde konaklama emri veriyor. Ve kendisi kazayı hacet için bir yere ayrıldığında gelmesi gecikiyor. Gecikince sahabeler telaşa düşüyor. Ve herkes peşine düşür. Ebu Hureyre onu Bayların bahçesinde ayaklarını sıvamış kuyuya ayaklarını sallarken görüyor. Ve diyor hemen tilkinin diyor delikten süzüldüğü gibi diyor. Ark deliğinden yani su kanalından süzüldüm yanına geldim selam verdim. Ey Allah'ın Resulü geciktin. Gelmedin telaşlandık da seni aramaya çıktık. Sahabe de arkamda diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam seni hakikaten buraya getiren bu mu diyor? evet ey Allah'ın Resulü senin canına bir şey oldu diye üzüldük de ondan diyor. Ayakkabılarını eline veriyor. Gördüğün herkesi eğer yakinen, şeksiz ve şüphesiz iman ettiğini söylüyorsa cennetten müjdeler diyor. Hadis'in geriyanı konuyla alakalı olmadığı için zikretmek istemiyorum. Dikkat edin yakinen iman eden, şeksiz şüphesiz Allah'tan gelenek kabul eden insan tevhid eylidir. Ve nereye gidecekmiş? Cennete. Allah bize böyle iman nasip etsin. Kardeşlerim kelime-i tevhidin ki ilerideki derslerin zemini olduğu için bu batları açıyor. Yarın size La ilahe illallahın şartları şunlardır. Yedi şartı vardı. Birincisi ilim, ikincisi yakin, üçüncüsü ilkiyat, dördüncüsü şu şu şu dediğimde bunları anlayasınız diye bu zemini hazırlıyorum şimdi. Bu dersler asıl dersin art yapısı. Demek ki, şeksiz şüphesiz iman, Allah'tan gelen ilimle mümkün. Ondan geleni şeksiz ve şüphesiz kabul edebilmek için, ondan geleni bir tanımamız gerekiyor. Ne geliyor? Allah'ın vahyi. Kim getiriyor? Allah'ın meleği. Kime getiriyor? Allah'ın Resuluna. Bunları bizim, düzgün bir şekilde, Allah'ın emrettiği şekilde, öğrettiği şekilde ve sahabenin teslim aldığı emaneti onlar gibi emanet olarak ele almaz, teslim olmazsa anlamamız mümkün değil. İşte o zaman duygularımıza gem sevgide, korkmada, sığınmada, istemede, adak adama da ve bunları gündeme getirirken hep İdrak dediğimiz, akıl dediğimiz meselelerde kalacağız. Vahide, Allah'ın emrettiği meselelere gitmede kendimizde ne yapmayacağız? Bir ihtiyaç bulamayacağız. Ve yaptığımızı her zaman doğru olarak göreceğiz. Ama doğrunun ölçüsü akıl değildir. Kimine göre? Eski muğullara gidin, gelen bir misafire kadını ikram ediyor adam, kendi karısını ikram ediyor ve bu ikramı bir töre olduğunu görüyor bunu hangi akıl kabul eder bak o ahmaklar kabul eder bugün Türkiye'de yaşayan bir ortamda gelen bir misafire kadınla ikram eden Allah muhafaza ne boynuzlu der? kavat derler ve öyle kimse girmediği gibi adamı vururlar ya yani. ama gidin oraya orada da bu ahlaktır bak o da akılla bunu yapıyor bu da akılla bunu yapıyor yani töre adı altında İslam ise vahiy dinidir kardeşlerim. Fıtrat bozuldu mu her türlü pislik alelen işlenmeye başladığında her şey ne olur? Mübah durumuna düşer. Bakın kıyametten alakalı babları okuyacak olursanız en son kıyametin kopma zamanında ne diyor? İnsanlar diyor yeryüzünde hayvanlar gibi çürüm çıplak yaşarlarken kıyamet onların üzerine kopacak diyor mu? Bu ne demek? Demek ki akıl bile edemeyecekler artık. Yaşantılar o kadar hayvanlaşacak ki siz hayvanların kışın üzerine bir palto falan aldığını gördünüz mü? Yazın bir başka elbise, ilkbahar başka bir elbise. Doğal halleri neyse değil mi? Doğal hallerinde giden bir hayvana hiç kimse acayip acayip bakmaz değil mi? İnsanın dışını örten elbise şarttır kardeşlerim. İçini örtense takvadır yani dindir. Allah bize bunları nasip etsin. Demek ki takva olmayınca, teslimiyet olmayınca ve günahlar alemen işlenmeye başlayınca bu sefer insanlıktan eser dahi ne yapmıyor? Karmıyor ve hayvanlar gibi yaşama başlıyor. Hayvanlar da nasıl yaşar? Belli. Olduğu halde yani anasından nasıl doğmuşsa bugün toplumumuza baktığımızda aynı durumlara gelmeye başladı mı yeryüzün? Kim rahatsız oluyor? He? Tamam belki sokağında birisi senin mayo ile dolaşmıyor ama mayo defilesi oldu mu televizyonunu açıp bakıyorsun. Ha sokağından geçmiş ha evine konuk olmuş. Evet deniz kenarına gittiğinde herkes çıplak denize girebiliyor mu? Kadın erkek yani bir çocuk doğduğu anasının en mahrem yerlerini dahi görebiliyor mu? İşte nasıl kıyamet koptuğunda insanlar hayvanlar gibi çıplak olacak bir hesaplayın. Düşünün ayeti kerimede okuyorsunuz. Onlar diyor müşriklerden bahsederken Kabe'yi tavaf ederken ne yapıyordu kadınlar? Çırılçıplak Kabe'yi tavaf ediyor ve tavaf ederlerken ne diyorlardı? Burada utanma yok, burada hayal yok. İnanın Kur'an'da okumasan ben bu ifadeleri şüpheye düşerdim. Olur mu ya? Allah'ın mübarek kıldığı bir yerde de bu kadar olur mu? Ama bugün toplumdaki bu halleri görünce olur diyorsun. Olur. Fıstık güzeli, kainat güzeli, karpfız güzeli, vişne güzelleri çıkarsa Kabe güzeli de çıkar. Hiç korkmayın yani Kabe'nin ortasında yarın Kabe güzelini seçmek için güzelini çıkarlarsa hiç şaşırmayın. Hiç şaşırmayın. Çünkü Müslümanlar vahye teslim olmaz da ne olacak canım? Hiç kimse sorguluyor mu bunları? Ya bu insanlar çırılçıplak nasıl çıkıyor da kendilerini sevgiliyor? Neye göre seçiliyor? Ölçü nedir? Hiç düşünülüyor mu? Bakın din kaydı nasıl getiriyor her kim bir münker görürse onu izah etsinler. Neyle? Diliyle, eliyle, kalbiyle. Bunu da yapmazsa yaşayan bir ölü olur. Ve artık kendi dinini dahi ne yapamazsın? Yaşayamazsın. Senden gelen nesiller de bozulur. Onun için kardeşlerim, dini anlamı ayrı, yaşama ayrı, anlatma ayrı ayrı ele alınmak gerekir. İşte şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına gelin Yeryüzünde demek ki her türlü pislik olmasına rağmen, şiir küfür, puta tapıcılık olmasına rağmen İbrahim en ufak onlara bir meyil gösterdi mi? Gösterseydi oğlunu kes emrinde itiraz ederdi. Günah işleyen insan Hakk'a meyil edemez. Nasıl edemez? Bakara soğusunda vermiş olduğumuz örneğe yakalarsanız dur. Aleykümselam'ım. Aleykümselam buyurun tamam peki İbrahim, e, Bakara suresindeki kıssaya bakacak olursak Bakara suresinde bir talıptan calıpt kıssasında ne olur? sadece kana kana su içmeleri onların koskoca Allah yolundaki savaşa dahi ne yapıyor gitmesine mani oluyor ve tabanların yağlamasına sebep oluyor işte işlenen günahlar kalpte ne yapıyor? Bir leke meynama getirir. Lekenin küçüğü de de nedir? Lekedir. Leke lekedir kardeşlerim. Nasıl ki suyu insanın vücudunun kirini götürürse tövbe istiğfar Allah'a dönerek tövbe etme o da insanın kirlenen ruhunun ne yapar? Arınmasına sebep olur. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın güzelliklerinden bahsederken bir namazdan bahsederken sizin diyor kapınızın önünden bir nehir aksa. Günde beş sefer girseniz, kir kalır mı? Kalmaz. Bizde kir var mı? Namaz kılan insanlar olar. Günde beş sefer denize girip nehre girip temizlenip de insanda bir şey kalmıyorsa ve biz de o nehre giriyorsak, kir kalıyorsak ya yüzmeyi bilmiyoruz, ya boğuluruz diye korkuyoruz, ölüm ya da seyrediyoruz. Ama bizim bedenimizde aynı kirler varsa o zaman bir bakalım biz münafık mıyız? Nisa suresinde ne diyor? Onlar Allah'ı çok az zikreder. Acaba biz az mı zikrediyoruz? İnsanlara gösteriş için namaz kılarlar. Acaba gösteriş mi yapıyoruz? Onlar Allah'ı azanarlar, vaktinde kılmazlar. Gidiyorsun, bakıyorsun, birçok meseleler var namazdaki nifak hareketleri. Tadili Erkan'a uymazlar, vaktinde kılmazlar. Acaba bunlara dikkat ediyoruz mu? Tevhid ehli her şeye dikkat edendir Dikkat edin, Allah'a fazlarla yaklaşılır. Sen sadece ben tevhid ehli demem, seni kurtarmaz. Tamam, Usam'ı öldürdüğünde... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ben birini öldürdüm ama müşriklerden la ilahe illallah dedi. Sen la ilahe illallah diyen birini mi öldürdün diyor. O kadar çok söylüyor ki bu sana ne diyor? Ey Allah'ın Resulü korkudan dedi. E kalbini mi diyor. Demek ki o an için insana bu kelime fayda veriyor. Ama bunun bekası nedir? Amellerinde bunu göstermek zorundasın kardeşler halk tasdik etmiş, bir ikrar etse bile mürciyeler gibi bu yeter diyemezsin. Azalar bunu ne yapacak? Ya tasdikleyecek ya da yalanlayacak. Yalanladığı ufacık bir nokta bakın denizden geçerken kana kana su içmeyince halk gibi bir şeyden kaçmana sebep oldu mu? Ama itaat ettiğinde oğlunu bile kurban etmeyi Yusuf Aleyhisselam'a elçi geldiğinde içeride kalmaklığım hayırlıysa beni içeride bırak dedi. Neden? Çünkü böyle bir iftiraya uğrayan birisi tekrar saraya dönse ne olur? Hiç düşündünüz mü burayı? Ben merak ettim. Neden hapiste olan birisi ki bugünkü hapishaneyi değil o günkünü düşünün be. O günkü şartları düşünün. Öyle bir şartlarda neden içeride kalmayı ister bir insan? İster misiniz? Köle iseniz ve Allah'tan korkan birisiyseniz hem de efendinizin karısı dahi iyilik gördüğünüz birisi dahi kendisini hem efendisine isyana davet ediyor hem fıtratının bozulmasına hem Allah'a karşı böyle bir ortama düşmüşseniz ve Allah'ı teslim Allah'a yönelmişseniz ona teslim olmuşsanız hapiste kalmayı orada durmayı tecdit edilmeyi tercih edersiniz eğer tevhid ehliyseniz çünkü hesapsız cennet var. Çünkü dünya müminin hapishanesi, kafirin cenneti. Sen kafir gibi yaşamak istemiyorsun ki. iyiye talipsin, güzele talipsin. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dünya müminin hapishanesi, kafirin cennetidir hadisini güzel anlayalım. Hiçbir söz tevhidden ayrı ele alınmaz. Ya direkt bağlantısı vardır ya da dolaylı yoldan kardeşlerim. Allah tevhidi anlayanlardan neylesin. Tevhid anlaşılmadı mı? Hiçbir şey anlaşılmaz. Onun için kardeşlerim deminki önemli ayet bize ihlasın kemal derecesine ulaşmanın, şirkin terk edilmesi ve müşriklerle olan bağların koparılmasıyla mümkün olacağını bildiriyor. Eğer şirk terk edilmez, müşriklere olan bağımız koparılmazsa Onlara velâ duyarsak, muhabbet edersek, ne olur? Yaşantımız da onlar gibi olur. Dinini ısrar etmek zorundasın. Mümin ise müminliği ısrar edeceksin, yürüüşünle, konuşmanla, yaşantınla, paylaşmanla, ama kafana göre değil bakın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve davetine bakın. Yaşadığı toplum, şirk toplumu mu? Kuranda da sabit, müşrik toplum diyor o müşrik toplumda gelin müşrikler iman edin mi dedi hayır Davette ki Allah aşkına buna bir bakın yediliyor içiliyor su ikram ediyor en güzel halini takınıyor hastaysa ziyaretine gidiyor ihtiyacı varsa ihtiyacını gideriyor emanet edeceği bir şey varsa emanetini alıyor Emin, insanlık vasıflarının hepsini taşıyor merhametli nasihat eden birisi ve bunun akabinde onlara ne yapıyor? Kısa konuşuyor öz konuşuyor bakıyor insanların tek tek tabiatına akıllı mı alim mi, önde giden mi, sonda giden mi, ticaret ehli mi? tek tek soruyor, analiz ediyor, ona göre konuşuyor bizde ise konuşma bile tek kalıp bana ne? anladım anladım, anlasın anlasın olmaz Tevhidi anlamı çok güzel bir olay. Anlatmaysa hakikaten düşünmek lazım. Davet ettiğin şeyi sen kabul ediyorsun. Ettiğine Allah'a hamd et. Doğruyu gördüğüne Allah'a hamd et. Senin ve bunun dekhasını Rabbinden iste. Tevhidini güzelleştir. Ama davet ederken köylü gibi değil. Kasap gibi de değil peygamberleri nasıl davet etmişse senin de o şekilde davet etme mecburiyetin var. Bunu güzel yakalamak gerekir. Dün tartışma dini değil, cedel dini değil. Karşıdakinin yanlış olabilir. Sen doğruyu anlamışsan illa doğruyu da hemen anlatman da gerekmiyor. Bakın Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Hüseyin diyor senin verdin kaç? 7. Nerede? Biri gökte altısı yerdedir. Davete bakın çok konuşma yok. Hüseyin diyor senin başın dara geldiğinde, sıkıştığında, çok bunaldığında hangisine sığınıyor? Hiç tereddüksüz göktekine diyor. E sen diyor ihtiyaçlarını sıkıntını gidermen için ona yöneliyorsan öbürlerine ne ihtiyacın var ki diyor hemen aklı başına geliyor. Bakın burada ne var? Vahyi bir davet mi? Değil. Fıtri bir davet. Akıl edeceği şeyleri söylüyor. Hüseyin hemen doğru söylüyorsun diyor ve hemen iman ediyor. Davette bu kadar uzun laflar kullanma yok kardeşler. Allah bizlere mağfiret etsin. Rabbim doğruyu anlayıp az kelimelere dökerek anlatmayı nasip etsin bizlere. Biz bir kelimeyi tevhide anlatabilmek için saatlerce gırtlak patlatıyoruz. Bir sürü örnekler getirme hürriyetinde kalıyoruz. De Allah'a illallah de kurtul arkadaş desen yetmiyor kimseye. Yetmiyor. Sebebi ne? Öyle hallere gelmişiz ki sanki İbrahim'in toplumu olmuşur. Kutları kırdığında bile şunlara bak kendilerine bile fayda veremeyen, Kendilerini bile koruyamayan şeyleri biz ilah edilmişiz. Düşüncesini bile düşünemeyen insanlar haline gelmişiz. Töre adı altında dinimizi katlediyoruz. Töreler adı altında dinimizin bütün emirlerini yıkıyoruz. Bacanak ne olacak canım? Aynı sofrada yemek yenir. Harami selamlık mı olur? E, o ölümdür diyor. Elin adamın ölüm demiyor ki. Bacanakla bozuluyor, kayınbiradı hemen haremlik bozuluyor. Senden yetişen çocuk nesil haremlik selamını uygular mı? İzzet hala olur mu? O zaman sen de münafık durumuna düşmeye başlıyorsun. Filanda uygulayan, filanda uygulanmayan durumuna düşüyorsun. O zaman dinde tavizler başlıyor. Ama bunun sebebi helal ve harama dikkat etme çünkü helala ve harama dikkat eder dinini de korur özünü da korur sen kaçıran zannediyorsun ki sadece enişte kayın bacanak falan oturduğunda zannediyorsun değil kazancındaki çatlaklık senin yaşantına sürüyor işte dinle anlatılan tevhid bu bakın peygamber aleyhisselamın torununu terbiyedekine eve gelen zekat da var hediye de var değil mi peygamber ailesine ehli hangisi helal? sadaka haram hediye helal Hasan tutuyor evin içinde bir tane hurma buluyor tak ağzına atıyor Allah Resulü ne yapıyor aleyhissalatü vesselam? hemen parmağını atıyor çocuğu kuşturuyor kaka kaka diyor terbiyeyi görüyor musunuz? hurma haram mı? değil haram haram haramsa yiyemezsin hurma da aynı yiyorsa yiyemezsin bu bir imtihan o haram o boğazdan geçseydi muhakkak bir yerde ne yapacaktı hasar verecekti aynen bir zehiri düşünün aynen insana zarar verecek bir şeyi içtiğinizi düşünün ne yapar bu zarar verir mi bunlar gözükür de haramlar sonra gözükür nasıl gözükür Haya eden göz haya etmez düzgün doğru konuşan dil düzgün konuşmaz hayrı işitmesi gereken kulak hayrı işitmez hayra gitmesi gereken ayak da hayra gitmez hayır etmesi gereken el de ne yapmaz? hayır etmez bakın biz tek helal ve harama dikkat etmeme işte Allah'ın Resullerindeki örneklik bu yönlü ele alınacak sabırda paylaşmada teslimiyette korkuda sığınmada istemede hep peygamberlere muhtaçız biz bunları akılla anlamamız mümkün değil anlarsak işte isimlerini söylemeye gerek yok hep şucu, şucu şucu bucu bucu bucu bunlar olur gideriz ama müslüman olamayız müslümanlık sıfatını yakalayamayız tevhid ehli olamayız hep şucularla baş tarafı nokta nokta cü, bunlarla gidersiniz Onlarla anlaşırsınız. Birisi niye size cü, cü diyor da de Müslüman demiyor dediğinde kocunursunuz. Biz cavurmuyuz ya dersiniz. Ben sana cavur mu dedim? Dedim mi? Allah sana Müslüman diyor. Hiç Müslümancı cü gördünüz mü siz? Yok. Müslüman Müslümandır. Onun için tevhidi yakalama, tevhidi anlama ancak Peygamberlerin bu yolunu anlamaktan. Onlar nasıl teslim olursa biz de o şekilde teslim olma mecburiyetindeyiz. Ha, hiç günah işlemez miyiz? İşlenir. Siz günah işlemeyecek olsanız Allah günah işleyecek bir topluluk yaratırdı. Tövbe derdiniz, Allah da tövbelerinizi kabul ederdi diyor. Bazı değerler var, bu değerleri güzel yakalamak gerekir. Mesela bu değerlerden bir tanesi, mutlaka toplumuna baktığımızda müşrik bile olsalar yalanı kendilerine yakıştırmayan bir topluluk bir müslüman cimri olabilir mi? mümkün, korkak olabilir mi? mümkün Allah Resulü'nün söylüyorlar İmam Malik muhakkasında naklediyor yemin olur mi diye sorduklarında evet diyor korkak olur mu? Evet. yalan söyler mi? asla diyor. bakın bazı değerler var yani cimriliğin ve korkaklığın yanında yalan çok kötü. Yoksa cimrilik ve korkaklık burada övülen değil. Tasif edilen de değil. Bunu yakalayın bakın. Yoksa ayeti kerimede müminlerin vasıflarını bahsederken cimrilik müminin vasfı değil. Bunu anlatabildim mi? Yalanın yanında karşılaştırılırsa. Bunu da bu baktan ele alalım. Demek ki yakalanması gereken vasıflar var. Allah bizi onlardan eylesin. Kardeşlerim, tevhidin gerçekleştirilmesindeki gaye, yani birincisi imam olma, yani kendisinin iman ve hayır içinde önder ve örnek kabul edilmesidir. Bunun elde edilmesi de kişinin sabır etmesi, sabır makamına ulaşması, yakın bir iman kazanmasıyla mümkün olur. Çünkü bu ikisi sayesinde dinde imamete ulaşılır. Ben, ben, tevhid ehliyim. Ben yakinen iman ettim diyeceksin, bunu kabulleneceksin. Kendini hor görmeyeceksin ve Allah'ın emir ve mehirlerine sarılacağın, gelen bela ve musibetlere, imtihanlara sabredeceksin. Çünkü hadis-i şerifte ne diyor? Fitneler diyor insana, hasır çubukları gibi arz edilir. Bir kadın, bir para, bir korku, bir işkence, yalnız kalma, şeytanın oynaması, bir gıybet, aklında ne geliyorsa. Her taraftan bu gelirdi. Hangi kalp bunu içerse siyah bir nokta. İçmezse beyaz bir nokta. İki tarafında noktaların çoğaldığını düşün. Birisi ters dönmüş testiye benzetiliyor, birisi ise cilalı bir kalbe. Yer ve gök durduğu müddetçe birine fitne zarar veremiyor. Öyle hale geliyor ki tevhid eyleminin kalbi öbürü ise artık kapkara kalbi ters dönmüş münafığın kalbine dönüyor. Ve Allah Azze ve Celle'nin ayetlerde söylediğini yakaladınız mı hiç? Zannedersen Nisa 88'de ne oluyor ki size diyor münafıklar hakkında iki grup oluyorsunuz? Halbuki diyor imandan sonra İşlemiş olduğu günahlar yüzünden kalpleri ters düz olmuş, tepe dönmüşken size ne oluyor ki grup oluyorsunuz? Diyor. Hiç kimse o münafığın hallerini gündeme getirmiyor. Müminler yerine düşüyor. Bırak, o belayı zaten bulmuş. Konuşmanın bile anlamı yok. Onun için tevhid ehli, hedefini, gayesini bilen insandır. İkincisi ise kardeşlerim, devamlı Itaattır. Namaz kılan bir kimse, kıyamını, rukusunu veya secdesini uzatırsa bu itaatter insandır. Aynen Allah'a Azze ve celle'nin geceleyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, ahiretten çekinen, Rabbinin rahmetini dileyen kimse, küfreden kimse gibi olur mu? Peki bilenlerden bilmeyen bir olur mu? doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alır diyor. Üçüncüsü ise kardeşlerim hanif olmaktır. Yani birincisi imamet dediğimiz sabır, imamet. ikincisi itaatkar olma. Üçüncüsü de hanif olma. Tevhidin gerçekleşmesinde bunun üçünün çok büyük rolü var ve bunun üçünün korunması gerekir. Hanif Allah'a yönelen Allah'tan başka her şeyden yüz çeviren kimse manasındadır. Dördüncüsüyle o müşriklerden değildi ifadesinde anlatılmak istenen ihlas ve tam bir sadaka pehli olma. Allah bu dört vasfı da üzerinde taşıyanlardan eylesin. Rabbim subhanahu ve teala rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Anlattığımız doğruları anlayan, yaşayan Sanını kullardan eylesin. Rabbin o peygamberlerin hayatını baştan sonra güzelce okuyan, analiz eden, üzerinde düşünen, onların hayatlarını kendi hayatlarına benzeterek örnekler alan, onların yaşantılarını inceleyip kendi yaşantılarını nizama sokan sanlı kullardan eylesin bizlere. Rabbin her halükarda bizlere korkmayıp her halika kendisine hanifler olarak boyun eğmeyi küçüğünden de büyüğünden de şirkten uzak durmayı nasip etsin. Rabbim bizlere sadık hanif dostlar nasip etsin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Esbhani Allahümme ve bihamdike iş edenlerle ilahe illa enti estağfurullah ve ben sizi fazla tutmayayım pazar işleriniz de vardır inşallah. Buyurun selamünaleyküm ve Selamünaleyküm. Allah razı olsun. Habibi de inşallah. Siz tevhid, yani kelime tevhide anlatırken ben şimdi yazdım. Şu an siz anlatırken yazdım. Tevhide ekleyin. Tevhide mairma Rabbim. Kalbimde her zerimde iflasla söyleyenlerden meylesin. Sattın beni bana bırakma, bir an bilir. Sen yardım etmezsen ben maaf olurum. Kalbim ağrarken, pişmanlık göz yaşlarımla, doğa doğa yalvardığım anda, boynum bükükken, aldığın o rahmet dolu huzurundan korma beni. Her şeyin fane olduğun şu dünyada, bir anlık konaklayanım, senin aşkınla deli gibiyim. Düşündükçe halimi ben, gözler, gözlerimden gözyaşlarım değil kan gelir. Sarsarak ağlarım, tezik söylemeden geçen anlarma ağlarım gafletle geçen anlarıma ben. Bir tek nefesim geçmişse, ya Allah demeden, kalbime saplanır binlerce ok. Rabbim sevdiklerini, ahireti hatırlatanları sevdir, yaklaştır bana. Seni hatırlatmayanları benden uzak tut. Kelimeyi tehidi unutacağının da yakınına koyma beni. Ben sensiz çok dahi. Herkes koşar sevdiğine sevda unutma. Benim de sevdalandığım sensin Rabbim. Her nerede olsam daima huzuruna koştuğum sen. Göz yaşlarıyla inleyerek Ham kesin olmuşken sana, ölmeden binlerce olmuşken, gecenin her şey fetrettiği anda, ben de yönelirim ve sığınırım sana. Herkes sevgilisiyle koyun koyunken, huzurunda durmak benim bayramım olur. İçten içe başlarım de, halimi anlatmayın. ben de ve sende, her halimi bilen. Gören sen bazen, bazen düğümlenir Söz söyleyemem Ama ne demek istediğimi bilensin. sen İçimde haykırırken Kelimeyi terbidi ben Göz yaşlarımla O göz yaşları tatlı olur bana Sevenler sevdiklerine güller sunarlar Ben de senin aşkınla Yanan kalbimle. Ve gözyaşlarımla her derremde duyduğum aşkımla geldim kapına kabul eyle Rabbim. Çevirme beni kapımdan, iflastan, kelimeyi kelime et, her derremde duyur Rabbim. Amin. <gülüyor> <gülüyor> Alele yazdım bunu Siz Az önce sohbetler için. Diğer bir usta tarih bunu önce yazdım. Birkaç ay oluyor. Her gece karanlığı çökünce ben de umutlarımın başladığı andır Allah razı olsun. Yeryüzünün boşluğu, değişen sema, çıkacak yıldızlar bana bayram sevinci verin ve az dinlenme sonunda o ani uyanışla uyanırım ben. Dururum huzurunda, o an huzurluya vaktin ederim kimseye diyemediklerimi. Yalnızlığımı, acımı, kederini, demesem de görene halini anlatırı. Onun huzurunda pişmanlık ve Doğa Doğa doya anda, kavimin anlatkanız temizlendiği anda, ruhun bir serçe gibi huzurunda çıktım anda. Göz tek tekrar için sana e döndüğü anda Ve o gözyaşlarının sen şerbete döndüğü zamanda Ruhum uçmak istedir Cumanini görmek için hasretlerinin arttığı anda Ben, benlikten çıktığı anda İçimde sıkınalar koptuğu anda Örmeden öldüğüm anda Ancak olduğum anda Kalbimde tek o raktim olduğu anda sen kafesimden uçmaksın. Aradan perdeler kalksın ister. Bana perde olan cismimdir. Kalka dört aradan. Sümeyye yine ağzıladı Sultan Kalbim aşkımla yanıyor yaptı. Her yanışla ben de aşkım çoğansır oldu. Yanma da dermanı buldum ben Rabbim. Öyle yap geniş durmasın yansın. Kalbimdeki aşkım daima büyüsün. Orada sen ve Habibimden başkasına yer kalmasın. Geceleri benim vusla tanım oldu. Özlemle beklerim geceler hiç bitmesin. Sevenler sevdiğime geceleri derdini yanar. Yanıma gider, sevgiliyi arar. Benimse sevdiğim sensin Rabbim. Sevenler sevdiğine en güzel şeyler sunar. Ben ise gözyaşlarımla yaman yüreğimi getirdim sana Rabbim. Yanmadan, garip ya Derman'ı buldu. Gözyaşlarım bana daima rahmet oldu. Sevdalıma döktüm yine halimi. Geceleri bir başka güzel benim için. Sevenlerin sevgilisine koştuğu an? Benim Serhattin'e sığındığım an oluyor. Bir, bir şekilde haykırmak istiyorum. Benim aşık olduğum kim? Sevgilim kim? Kime aşığım? Benim aşık olduğum sen, Rabbim. Ve aşkıyla dinlediğim Habibimdir. Senin en çok sevdiğin olan. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Bir tane de yazdım, Allah korkusu. O da çok kısa okuyun, tamam. Allah korkusuyla da çarpmaya başlayınca kalbim, özürüm ben. Her şeyim her an, her yerde görür beni güzerek. O kizarecikler içindekini görürken, Ben nasıl kanlı gözyaşlar dökmeyen gafletle geçen anlarıma Gözlerim kıpkırmızı kırmızı olur için ona diyorum ben Kanlı gözyaşı diye Allah korkusunu simesinde taşımayan bir kalp taşımaktansa ölmeyi dilerim Rabbim seni bilen, tamamıyla tanıyanlardan Korkumdan her an simesine gözyaşları akanlardan eyle denip Kalbim senin yolunda divaneyken için. Ben nasıl benden uzak olan olurum? Sen bana benden yakınken. Ben nasıl darphil olurum? Her derende seni hisseden olurken. Nasıl korkuyla gitsem ser azam, hataya düşermeyin diyerek. Ve azarını, azarını düşündükçe, ben nasıl rahat ederim? Örmeden önce Hesabımı defalarca yapmak isterim Allah'ın senin azarından Kayalar dahi eriyip Kür ufak olur ki Senin sevdanla coşanlar Seni canından çok sevenler Nasıl korkmazlar Allah'ım Lani aşkımla inleyenler Senden başkasını kalbine alamayanlar Tek senin üç Rızarım için sevenler Nasıl senden korkmazlar Allah'ım Allah razı olsun Bazı yerde Çok üdürdüğümü Çok sevildiğimi anlatmak için Bazı ifadeler kullanıyorum Mesela yaşlarım kana dönerken Gözler, gözlerim oynanıyor ki ağlamaktan çok kızarıyor. Baktığında gözünün beyazlığını göremiyorum. Ben sadece kan bakası görüyorum. Ona o şekilde ifade etmek istedim. Ne zaman da Allah'lar sağ olsun. Sen sözümü çok teşekkür ederiz hakikaten duygu dolu Allah tevhid anlamayı tevhid üzerine yaşamayı nasip etsin aleyküm selamlar muhakkak bazen canım istemedi Ben de yiyorum ben Kertte'yi. <gülüyor> Ama Biz şimdi simit çay istiyoruz. Musa'nın kulakları cinlesin. Gerçi o şimdi rüyasında görüyordur. Ne uykulara dalmıştır Musa şimdi. Aslında böyle böyle ya arkadaşlar solda. Beni rahat bırakın değil. Ben bırakın rahat rahat uyum demektir bu. Hiç beni meşgul etmeyin demektir. Hayırlısı inşallah. Rabbimizlere mağfiret etsin. Allah verdiği hasletleri hakkıyla kullananlardan eylesin. Hakikaten her hasletimizin ayrı ayrı bir imtihanı vardır. Düşünün Allah Resulü aleyhissalatü selam, torunumuz sevme zevkini tatmıştır. Ee, i̇nşallah hayır olursun neye? Ee, bazen kelimeleri ben duymam benim bir tarafım çok iyi duyar bir tarafım bazı kelimeleri hiç duymaz ee, insan işlemlikle duygu yüklü olarak e, yazdığı zaman duygularının eserinde olduğu için o anki aklına gelenleri yazar ve birbirine uygunluk ifade eden cümleleri seçer kelimeleri seçer uygun veya uygunluğuna dikkat etmez bunun eleştirisi olmaz bunun ta önünde öyle alınır mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, vücuduma şiir dolmaktansa her tarafın bir irin dolmasını yeğlerim diyor yani her tarafın irin olması zürekler olması, çıbanların olmasını tercih ederim şiirlen dolmaktansa ben bu hadis-i şerifi Tirmizide okuduktan sonra baya bir düşündüm hakikaten ben de büyük birisiyim hakikaten benim de kendi çapımda böyle yazmış olduğum şiirlerim vardı otururken o an aklıma gelen üçlük olsun dörtlük olsun, mısralar olsun yazmış olduğum birçok şeyler vardı bir doğa olsun gördüğün etkilendiğin bir şey olsun bir okuduğum kitap olsun bir peygamber olsun bunlar bende vardı ama bu hadis-i şerifi görünce durdum neden bir peygamber böyle diyor ha, anladım ki duygular duyguların olan ki insana getirdiği kelimeler mislalar hakikaten insanı etkiliyor bu bir sihir yani Allah Resulü'nün sözde sihir vardır diyor ya bu muhi sihir insanı etkileyebiliyor başkasını cezdetmese bile ilk etapta kendini düşün insan hakikaten söylediği şiirle bütünleşiyor hele öyle söyledikten sonra tamamen bütünleşiyor ruhsal hali bile insanı değişiyor <gülüyor> bir sakinliğini düşün sakinlikle bir ağlama esnasında veya bir yumuşama bir kasılma her şeyden yüz çevirme yani birçok ortam anında bir oluşabiliyor. Halbuki aynı sözleri şiir babında değildir. Normal halde konuşsa insan aynı duyguları hissetmiyor. Doğru mu? Ha bunda ayrı bir tesir var. Peki İslam alimleri, büyük büyük alimler hiç mi şiir yazmamış? yazmışlar şirk küfür olmadığı müddetçe harama zinaya erkeği veya kadını tasvir etmeye gitmediği müddetçe şiir haram değil hatta kafirleri hicbeden şiirleri bile söylemek caiz olan bir şey bu olmadığı müddetçe sorun yok ama ben kendi nefsim olarak e, şiirden uzak durmayı o hadis-i şerifi okuduktan sonra bir düstur edindim. Ve hakikaten uzak durmanın ben kendi açımdan hayırlı olduğu inancındayım. Çünkü ben duygulandığımda hakikaten duygularımın tesiri altına girdiğini hissediyorum. Tabi sorabilirsin şu anda. Hakikaten girdiğimi düşünüyorum. Hislerimi kontrol edemeyebiliyorum. Aşırı duygusallaşabiliyorum. Bu sefer insan aşırı duygusal olduğu zaman aklının önünde perde oluşuyor. Ses geliyor değil mi? <gülüyor> Perdeler oluştuğunda, tabi sorabilirsiniz kardeş yazın. İnsan net düşünemiyor. Düşünün mesela, bir insan, akıllı bir insanı düşünün. <gülüyor> akıllı bir Müslümanı düşünün. Uykudayken her ne kadar akıllı bile olsa onun aklıyla kendi arasında bir perde vardır. Nedir o perde? Uyku değil mi? Akıllıdır ama aklıyla onun arasında perde uykudur. Ancak uyandığında hareket ettiğinde hareketlerini kontrol ettiğinde onun aklı başında olduğunu anlarız. Aynen bir insanda bir şeye mail ettiğinde, ona aşırı ihtiras ettiğinde, onunla onun arasındaki perde o ihtirasıdır. Bunu mi? Onun için ben sakin olmayı, duygularımın esir altına girmemeyi kendim için çok çok daha hayırlı görüyorum. Düşünün bir namaza dahi giderken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam koşar adımlarla gitmeyin geciktiğinizde Sakin sakin gidin. Yetiştiğiniz yerde imama uyun ve kaçırdığınızı da kalkıp tek başınıza ne yapın? tamamlayın diyor. Bir farz olan namaza dahil hem de cemaate giderken dahil koşmayı yasaklıyorsa bu dil demek ki hep lasak, sakin olmamız gerekiyor. Ben kendi nefsime bu şekilde olmayı daha hayırlı görüyorum. Allah hayırlısını versin. Burada kardeşler var. Biraz muhabbet edersek hoş Ben sorularınızı cevaplayayım. Liktofonu bırakayım inşallah. Ee, kardeş Yaşar Kan kitaplarını okumadan ben çok faydalandım. Ee, birinci soru herhalde buydu. Değil mi? Hakikaten ben çok istifade ettim. Ee, kendileri zannedersem onlar altın alık grubudur tasavvufi ağırlıktıdır ve Hanefi mezhebinin ağır ekollerini taşırlar hamdü döndüren falan grubudur buna. ama hakikaten Yaşar demirin ben e, hangi eseri olursa olsun e, okurken zevkten okumuşumdur, İlim yüklüdür hakikaten hayli gündeme getirmeyi sever ben okurum ve okuduğumdan da çok istifade ettim Yıllar önce, yıllar önce bundan 15 sene önce falan ince böyle büyük boy e, Peygamberimizin Hayatı diye bir kitabını okumuştum. Hakikaten her hareketini hadisle ele almıştı. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını hadislerle böyle anlatan ince küçük bir risaleydi ama bu kadar etkilendiğimi hatırlamıyorum. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'a anlatırken insanlar hiç böyle delil vermiyorlar. Öyle anlatıyorlar. Kim ne tarafından etkilenmişse o şekilde ele alıyorlardı. Ben hep öyle okumuştum. Bir de tasavvufun bıraktığı bir kalıntı vardı. Ama o kitabını ele aldığımda hala evimde saklarım. Ara okurum. Hep rivayettir. Beni etkilemiştir yani. Allah kendisine de doğruyu göstersin. Dayı eti nasip etsin ben okurum yani bir kitapta bin tane yazı olsa bir tanesi doğru olsa ben o bir doğru için o kitabı okurum maşallah Sümeyye bir kardeş de beraber yeme içme hususu konusunda ölçüyü tamamlayamadım dedi oradaki benim vermek istediğim insan şuydu Açmadım Sadece tevhiddeki itaat ve isyanın nasıl olması gerektiğini, iblisin direkt haram işle demeyeceğini, muhakkak ki yan yollarla insanı ifsad edeceğini sana da hayırlı günler Ebu Ensar babamı bırakıp da nereye gidiyorsun bak arkadaşlar Ebu Mesud Ebu Ensar'ın babasıdır Babanı burada bırakıp nereye gidiyorsun? He? Mesut. Babanı şimdi gözü açtı bırakacak ananda da şimdi yanında ağlayacak. Nasıl kahvaltıya gidiyorsun? İnternetten mi kahvaltı yapıyorsunuz? Nerede buluşuyorsunuz? Ortada şeyden mi buluşuyorsunuz? Yukarıda, uyduda falan mı? hı şaka şaka Hadi ama eseneden yiyin şuan tamam bizim müsahip böyle pizzalar zeytinler tavuklar <gülüyor> gönderiyor ya sen merhaba yönder yesin baban gariban doysun inşallah ee, burada benim vermek istediğim misal kardeş aleyküm selam sen git babalarla yemeğini bir ye bakalım Düşünün şimdi toplumda toplumda e, insanlar haremlik selamını uygularlar. Yabancı insanlara doğru. Doğru mu? Müslümanlı olan insanlar uygular bunu. Ha bu sabırdaymış. Sayın amirim özür dilerim. Yemek lafını duyunca de uyandın değil mi? Başkasına kalkmaz evet, evet. <gülüyor> Yemek güdünü beğenamamıştır. Evet, evet. <gülüyor> Vallahi biz çay kahvaltı yapıyoruz arkadaşlar. Buyurun. Şimdi evin içine şehadet kardeş aklınızı helal edin. Belki şakaya vurduk ama yani ciddi anlatıyoruz. Yine. E, düşünün şimdi dışarıdan geleni evin içi her zaman müsait değildir. Değil mi? Bu misafir uygulaması yapılır. Otomatikman. Kimin el olursa olsun. Doğru mu? Aleyküm selam ve rahmetullah. Bak bu İsa başladan aslında cinli birisi değildir. Ee, hakikaten Müslüman e, birisi. Ama bu Musa'ya uyanlar var ya Sa, As. Hep bunları görünce cinlilik yapıyorlar. Benim yanıma geldiğinde bunlar böyle değil. Ama yani değil bak. Şimdi bir bacanağın eve geldiğini düşünün evin adamıdır. Nasıl? Çünkü evin kızını almıştır. Doğru mu? Bakın burayı güzel yakalayalım şimdi. Evin hanımı, evin kızı Tabii ki evin her tarafında dolaşabilir. Bu evin kızı. Bu ananın, babanın kızı. Ama evin eniştesi 10.34. Ankara'da şu an 10.34. 10.34 nokta 10 saniye geçiyor. Ankara saati. Ama bir emişteyi düşünün, emişte her odaya rahat girip çıkamaz. Nasıl girip çıkamaz? Buluğa ermiş bir baldız varsa, doğru mu? Evde kendisine nitel düşünen bir kadın varsa, bizim bacana numarası kaç ya? 372 29 38 beraber. He bu. Zaten adına Mehmet desem kimse bilmez ki. Kendi bile Mehmet deyince bakmıyor. Cemil deyince bakıyor. Onun <gülüyor> bir muhabbet kuşu vardı. Kapıdan girdim mi cıbır cıbır diye uğraşırdı. Benim torun da hiç eriştidemez, cıbır der. Şimdi mahrem olan mahrem olan e, birisi olduğunda cibur cibur cibur değil cibur <gülüyor> kafada saç biraz dökük olduğu için cibur yani kel, kel'in şeyi e, hoşa giden rahatsız olmadığı bir dili şimdi enişte değil rahatlıkla odaları dolaşabilir mi şu hala? Veyahut beşeri münasebetlerimizi düşünün kardeşlerim. Yemek yiyeceğiz, oturacağız, muhabbet edeceğiz, çay içeceğiz değil mi? Bunlar bizim beşeri münasebetlerimiz. Peki, sofrayı kurduk. Ev halkı oturdu. Birbirine nikah yan yana aynı masada yerde oturup yan yana yemek yiyebilir mi? Şeran. Toplumu demiyorum. Evet arkadaşlar. Yazabilir misiniz? Haram. Kayınbiraderden soruyorlar. Kayınbiraderden soruyorlar. Allah Resulü ölümdür diyor. Düşünün bir erkeğin erkek kardeşi bir yengesiyle sofrada yemek yiyemiyorsa, baş başa aynı odada yalnız kalamıyorsa, bir enişte nasıl kalır? Bunu anlatabildim mi? Anlatılmak istenen bu ha. Nasıl kalır? Rahli atarız bir kenarı. Önemli değil Nasılsa ahirete. Kim gitmiş de geri geliyor. Misali var ya. Yaşa yaşayabildiğin kadar. Hayat dünyadasa dersek o zaman yan yana istediğiniz gibi oturur. Hatta birlikte havuza gidersiniz denize de girerler, istediklerini yapabilirler. Yani bizim için gönülüm. Vahili inanmıyor, arkaya atan insanlar için. Töre, adet, gelenek, erkekler oturur, kadınlar hep erkeklere ne yapar? Hizmet eder. Kadın hizmetçidir. En güzel elbiselerini giyer, eniştesine misafirlere ikram eder, onları adeta memnun eder. Dinde bu yok. Din de bu yok nur suresindeki ayeti güzel anlayın sen ne dersem köre günah yok topala günah yok evlerinizde yemesi içmesi kahya günah yok onu mu diyorsunuz oturarak ayrı ayrı yemenizde günah yok derken bunu hadis kaydı alıyor buradaki herkes gelsin çöksün otursun yesin demiyor herkes otursun çöksün otursun demiyor bunu sünnet ne yapıyor? Açıklıyor. Sünnet açıklıyor. Sünnette de aleyküm selam ve rahmetullahi barakatim. Sünnette de yabancı erkeklerle yabancı kadın yani birbirine nikah düşenlerin aralarında haremlik selamlık geliyor. Dindeki ölçü bu. Ölçü bu. Allah bizlere merhamet etsin. Nikah düşen birisi ölçü burada. Amcaydı, dayıydı diye saymayacağım. Ölçü dinde hakikaten meseleyi çok güzel izah ediyor. Ölçü nikah düşen. Allah hakkı uyanlardan eylesin. Buyurun inşallah. Burada arkadaşlar var. Ben biraz ilgileneyim. Mikrofonu size bırakayım inşallah. Mursa Bey uyandıysanız buyurun. Veyahut arkadaşın birisi bir sohbet dinlesin. Veyahut Kur'an. Buyurun. Selamun Aleyküm ve